Allah'ın Şeytanı Rojim. Bismillahi Rahman Rahman. Alhamdulillahiyallah Rabbı Alaamīn. Ve Salat ve Selamü Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alihi ve Sıbhihi Ajmā'īn. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Wassalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar. Bildiğiniz üzere Bakar Suresinin 265. ayeti kerimesinde kaldık. Ki onun evvelinde bir önceki ayette hatta ayetlerde Allah Subhanahu ve Teala başa kalkmakla alakalı olarak beyan-ı şeriflerde bulunmuştu. Yani kısacası bir önceki ayetlerde biz Başa kalkma hastalığı üzerinde durmuştuk. Hatırlayınız lütfen. Ki bu toplumumuzun çok ciddi bir handikapı. Ben olmasaydım sen asla bu işe giremezdin. Ben sana yardım etse etmeseydim asla bu evi alamazdın. Ve geçtiğimiz derste hakikaten bunların üzerinde canlı örneklerle durmuştuk. Bunu tedavi eden bir ayeti kerimenin üzerinde durmuştuk geçtiğimiz hafta. Ve Allah Subhanahu ve Teala bunun reçetesini bize tevdi etmişti ki o yapılacak olan bütün işlerde Allah'ın rızasını gözetmekti. Ve bununla alakalı olarak Mesleme İbni Abdülmelik döneminde delikten giren bir adamı da örnek olarak vermiştik ki Subhanallah kendisinin eliyle fetih yapılıyor. Fetihin yapılmasında ve gerçekleşmesinde kendisinin emeği geçiyor ve komutan kim olduğunu sorduğunda da cevap vermemek için bazı şartlar koşuyordu. Biz buna İslam literatüründe ihsan ve ihlasla amel diyoruz. Allah cümlemizi bu manada muvaffak kılsın kıymetli kardeşlerim. Şimdi ise 265. ayeti kerime ve 266. ayeti kerimeler art arda tilavet edeceğim ve ondan sonra da inşallah ayet-i kerimeler birbirlerine yakın olması hasebiyle de üzerinde toplu bir mana vermeye çalışacağız inşallahü rahman. Şöyle buyuruyor azim olan Allah: Azze ve Celle Bakara suresinin 265 ve 266. ayeti Celile-i Tayyibelerinde Allah'ın rızasını kazanmak ve ruhlarındaki cömertliği kuvvetlendirmek için mallarını hayra sarf edenlerin durumu bir tepede kurulmuş güzel bir bahçeye benzer ki üzerine bol yağmur yağmış da iki kat ürün vermiştir. Bol yağmur yağmasa bile bir çisinti düşer yine ürün verir. Allah. Yaptıklarınızı görmektedir. 266. ayet-i kerimede ise şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle, billah, sizden biriniz arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, arasından sula akan ve kendisi için orada her çeşit meyveden, bir miktar bulunan bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çocukluk, çocuk, çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde, Ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kületsin. Elbette bunu kimse arzu etmez. İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size ayetlerini açıklar. Şimdi kıymetli kardeşlerim 265. ayet-i kerime mealen ifade ettim. Allah Subhanahu ve teala orada bir verimli araziden bahsediyor aslında farkındaysanız. Verimli bir arazi nasıl ki o verimli araziye yağmur düştüğünde kat kat ürün veriyor ise Allah Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimede bir teşbihte bulunuyor. Neye? Sırf Allah Azza ve Celle'nin rızasını gözeterek infak yapanlara Allah Azza ve Celle bu teşbihi yapıyor. Diyor ki nasıl ki bir verimli arazi yağmur çiselediği zaman, yağmur düştüğü vakit diğer arazilere nazaran fazla ürün verir. Verimli bir arazi İnfak da aynen böyledir diyor Allah Azza ve Celle. İnfak yaparsın Allah Azza ve Celle yapmış olduğunuz infakı bereketlendirir. Diyor ki ayet-i kerimenin devamında çok daha ilginç ve burayı istirham ediyorum bu gece unutmayasınız dostlar. Diyor ki bırakın verimli bir yağışı üzerinde hafif bir çisinti bile olsa o arazi için kafidir. Verim almaya yeter diyor Allah Subhanahu Wa Teala. Bu da infakın az ya da çok, ne kadar verim sağlayan, bize ecir ve hasanat açısından ne kadar getirisi olan bir amel olduğunu ortaya koyuyor bu ayet-i kerime. Ben üzerinde fazla durmak istemiyorum. 266. ayeti kerime-i mealen okumuştum ki, dikkat buyurduysanız muhterem hazirun, Allah azza ve celle yine bir teşbihde bulunuyor. Nasıl bir teşbih? Subhanallah. Bizim anlayacağımız dilde bir teşbih. Diyor ki öyle bir bahçe varsayın. Bize bir bahçe diyor Allah subhanehu ve teala. Diyor ki bir bahçe resmedin içerisinde hurma ağaçları var. İçerisinde üzüm ağaçları var ve içerisinden böyle ırmaklar akıyor. Şimdi bir gözünüzün önünde şöyle bir canlandırın bu bahçeyi istirham ediyorum. Diyor ki böyle her şey tadında, her şey güzel ve her şey istediğiniz gibi. Üzümse üzüm, ağaçsa ağaç, farklı farklı meyveler ve içerisinden ırmaklar akıyor ki tabir yerindeyse hakikaten insanın haz alabileceği bir yer. Diyor ki öyle bir bahçe varsayın sonrasında diyor el ayağa düşüyorsunuz. Subhanallah. Ve Allah o bahçeyi bir kasırga gönderiyor, bir ateş bir yangına dönüştürüyor ve kül olup bitiyor. Diyor ki akıl sahipleri için bu ayette ibretler vardır. Şimdi hakikaten resmedildim mi bilmiyorum dostlar ama böyle herkesin haz alabileceği bir tablo resmi diyor Allah. Subhanahu ve taala. Sonra ise diyor ki her şey öyle devam etmeye bilir. Etmeyecektir de. İşte buradan hareketle biz bu ayeti Kerimen'in inşallah iki tane öğretisi üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız. Ama evvelinde 266. ayeti kerimeyle alakalı olarak Ömer radıyallahu an bir gün ashabıyla böyle kardeşleriyle otururken diyor ki Bakara suresinin 266. ayeti kerimesini sorarak şu içerisinde ırmakların geçtiği hurma ağaçlarının üzüm ağaçlarının olduğu ve sonra Allah azza ve Celle'nin bir kasırga gönderdi, yangına çevirdi, kül olup bitirdi. Şu ayet var ya, ashab'a soruyor. Diyor ki bu ayeti bileniniz var mı? Bu ayeti bana izah edecek, bu ayetin bilgisi kendisinde olanınız var mı? Deyince ashab diyor ki Allah ve Resulü en iyisini bilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh aynen şöyle bir ifade de bulunuyor. Diyor ki ne diyor. Allah ve Resulü, tabii ki her şeyin iyisini bilir de ben aranızda bilen var mı yok mu onu soruyorum. Diyor biriniz biliyorsa bana bunu izah etsin. Allah ve Resulü şüphesiz ki iyi biliyor. Daha iyi biliyor. Ama ben aranızda bu konuda beni aydınlatacak var mı yok mu diye sordum. İbni Abbas diyor ki Ya Ömer ben diyor bununla alakalı bir şeyleri biliyorum. Diyor ki bu ayet şuna örnektir ya Ömer. Diyor ki bir amel işlersin zahiren dersin ki maşallah tebarek ne kadar da güzel bir amel incelersin bakarsın dersin ki maşallah Allah'ın rızası için ne kadar da gayret göstermiş sanırız deriz ki bu amel hakikaten güzel bir amel ama şeytan o kimseye musallat olur o denli musallat olur ki o güne kadar yapmış olduğu bütün amelleri yangın yerine çevirir Allah korusun Alıp yer bitirir. İçten içe kemirir ya işte diyor Bakara 266 buna bir örnektir ya Ömer. Biz de İbni Abbas radıyallahu anhın bu izahatının üzerinden aslında azığımızı aldık. Burada Allah Azza ve celle iyi olan iyi gibi görünen ve her şey aslında iyi zannettiğimiz şeylerden bahsederken Diyor ki öyle bitmeyecek. Öyle bitmeye de bilir. Yangın yerine dönüverir. Hurmalardan, üzümlerden, meyvelerden, içerisinden ırmaklar akan o bahçeden eser kalmayabilir. Dolayısıyla sonu hüsranla neticelenecek bir işten haber veriyor Allah. Önemli mi? Dostlar. Önemli. Bir düşünün istirham ediyorum. Size ben birkaç saniye vereyim. Kardeşiniz müsaade etsin siz de düşünün. Bir iş yapıyorsunuz ve ömrünüzü onun uğrunda adıyorsunuz. Ama karşınıza size diyorlar ki yaptığınız işlerden ötürü elde var sıfır. Güler misiniz? Ağlar mısınız? Vallahi bu perişanlıktır. Bunun adı nedir biliyor musunuz dostlar? Hüsran, hüsran. İşte bu. Birisi sorar, sorarsa size derse ki kardeşim hüsran ne demektir? Yapıp yapıp ahirette eli boş olmak demektir. La Allah. Allah bizi muhafaza etsin. Dolayısıyla bu ayetin üzerinden inşallah rahman iki tane önemli bulduğum hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gecenin iki tane güçlü azığını söylüyorum sizlere. Ayrı ayrı müstakil olarak duracağız inşallah üzerinde. Bunlardan bir tanesi. Bu ayetin çıkarımını söylüyorum. 266'yı okuduğunuz zaman bu canlansın istirham ediyorum zihninizde. Bir, amellerimize ihanet etmeyeceğiz. İki, dünyaya yatırım yapmayacağız. İkisinin de yeri ayrı ve inşallah detaylarıyla konuşacağız. Bire ne dedik dostlar? Amellerimize ihanet etmeyeceğiz. Ne demek? Şuradan sağ baştan başlasam desem ki muhterem abilerim kardeşlerim ihanet ne demektir? 3 aşağı beş yukarı hepimiz tanımlarız herhalde. İhanet ne demektir biliyor musunuz? İki tane niyet taşımaktır. Bunu not edin bir yere. İki niyet taşımanın adı hainliktir. İki farklı görünmek hainliktir. Öyle değil mi? Bir işi yapıyormuş gibi görünüp öbür taraftan da aslında o işi yapmamaktır. İhanetin tarifi budur. Ben de bu ayeti aldım. Her şey iyi, güzel, zahiren var ama bir bakıyorsun yok. Doğru mu? Dedim ki bu amele ihanet etmenin aslında diğer bir adıdır. Başka bir ifadeyle söyleyeyim mi? Amele ihanet etmenin neticesi Bakara 266'dır. Peki insan ameliyle amele nasıl ihanet eder? Ben söyleyeyim. Bakınız ayet netice itibariyle sıfırla sonuçlanıyor. Doğru mu? Elde var sıfır. İstirham ediyorum bu matematik tabirini bugün bu kardeşini sizden rica ediyorum unutmayın. Elde var sıfır. Unutmayın. Bir iş yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Netice elde var sıfır. Bu ayet bunu anlatıyor. Peki biz sıfır neticesiyle. Neticelenmek, sonuçlanmak istemiyorsak amelimize ihanet etmeyeceğiz. Soru sorayım mı size dostlar? Siz verin oldu mu cevabını istirham ediyorum. Bir amele ihanet nasıl edilmez? El cevap. Amel Allah'a has kılınırsa. Niyet tek merkezli olursa. Sadece ve sadece Allah azza ve Celle'nin rızası gözetilirse onun beğenisini kazanmak için değil vallahi onun hoşnutluğunu elde etmek için değil. Sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah azza ve Celle'yi memnun etmek merkezli olursa amele ihanet edilmiş olmaz. Aksi takdirde ihanet etmiş olursun. İhanetin tarifi neydi? İki niyetli olmak. İki merkezin vardır. İki niyet merkezin vardır. İkisine de böyle bir o tarafa bir o tarafa. Bir işi yapmaya niyetlenirken halbuki sen başka bir işi amaçlamışsındır. Namaz kılıyorken ne kadar da secdeyi uzun tutuyor. Allah. Tebarek Allah desinler diye yaptıysan senin adın ameline hainlik yapmak olmuştur. Doğru mu? Katılıyor musunuz kardeşlerim? Eyvallah. Bu ayetin azığı bu. Amellerimize ihanet etmeyeceğiz. Çünkü Allah azza ve celle Subhanahu ve teala amele ihanet edenlerin akibetini elde var. Sıfır olarak tabir etmiştir. Yok. Her şeyin var gibi gözükse de sana sonuç kısmında sunulan hiçtir. Hiç. Allah bizi hiç olmaktan hiç sonucuyla neticelenmekten muhafaza eylesin. Çok kötü. Onun için amelimize ihanet etmeyeceğiz. Yaptığımız her bir işi zerresinden küresine dostlar alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye hasredeceğiz şu bardağı kardeşlerim şuradan şuraya almaksa ve bununla ben bir sevap murad etti isem bu sadece Allah için olmalıdır başka birisi için değil aksi takdirde amele ihanet edilmiş olur zaten sevap murad de Allah rızası için yapmıştır. Dolayısıyla bu ayetin en güçlü, özür diliyorum. Bizler için azık niteliğinde olan şey amellerimize ihanet etmemektir. Burası anlaşıldı umarım kardeşlerim. Şimdi, tabi amellerimizi bu dünyada işleyip işleyip de ahirette boş çıkmasından bahsettim ya. Ne kadar vahim bir mesele olduğunu anlatmak adına sizlere bir hadisi şerif paylaşmak istiyorum. Dostlar istirham ediyorum. Bu gece ben tefsirul Furkan'dan ne öğrendim? Aklımda ne kaldı acaba diye eve vardığınızda başınızı yastığa koyduğunuzda bir düşünecek olursanız şu kalsın. Eğer ki bir iş yapılan bir amel Allah'a hasredilmedi ise... Amelimize ihanet etmiş oluruz ki onun neticesinde de ahirette sonuç hüsran. Elde var sıfır. Allah hiçbir şey vermeyecek o yaptığımız. Le Allah. Uğraş uğraş uğraş. Bir şeyler yaptığımızı zannedelim. İnsanlar bizim bir şeyler yaptığımız kanaatinde olsun ama ahirette... Uzuru ilahi da Allah diyecek ki senin elinde hiçbir şey yok. Vallahi kolay bir tablo değil. Size ben bir hadis anlatayım mı dostlar? Biraz uzunca bir hadis ama hakikaten ben o hadisi okusam sonra da desem ki ve'nelhamdülillahi Rabbi alemin ve kürsüden de insan bu gecenin azı olarak size yeter Allah'ın izniyle. Rabbim azıklanabilmeyi nasip etsin. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Elimizin boş olmasının ehemmiyetini anlatacağım. Amellerimize ihanet ettiğimiz takdirde yavmul kıyamede elde var sıfır. Ne demek onu anlatacağım. Subhanallah. Ebu Hureyre radıyallahu an o rivayet ediyor. muslim tirmizi ve nese'i tahric etmiş bu hadisi şerifleri. Kavi bir hadis Ebu Hureyre radıyallahu an diyor ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün bana şunları anlattı Allah azze ve celle kıyamet günü insanlığı toplayacak hepsini diz üstü toplayacak sonra da ilk üç tane kategorideki insanları çağıracak huzuruna bunlar bir Kur'an eğitimi almış kimseler. Vallahi anlatıyorum ama bu hadisi gelin bir de kardeşinize sorun. Vallahi önce nefsimi muhatap aldım ha bilesiniz. Bu nasihat ilk önce kardeşiniz Abdullahdır. Kur'an eğiticilerini çağıracak Allah. İki. Allah yolunda infak etmişleri çağıracak Allah. Üç. Cihad edip de şehit düşmüşleri çağıracak Allah. Ve sormaya başlayacak Allah Azze ve Celle. Resulullah böyle anlatıyor Ebu Hureyre radıyallahu anh'a'ya. Diyor ki, Ey Kur'an'ı tedris etmiş, öğrenmiş kul, Allah sana Kur'an'ı öğrenme ve tedris etme imkanı verdi mi? Diyor ki kul konuşacak ve verdi ya Rabbi, sen verdin. ''Sen beni Kur'an öğrenmekle nimetlendirdin.'' ''Amenna ve ne. Diyecek ki, ''Peki ey kul, sen, benim seni nimetlendirdiğim Kur'an tedrisatıyla, eğitimiyle, öğretmenliği ile neler yaptın?'' ''Ya Rabbi, beni nimetlendirdiğin Kur'an tedrisatıyla, eğitimiyle, ile etrafımdaki insanlara Kur'an'ı öğrettim.'' ve onunla yaşamaya çalıştım onu anlatmaya çalıştım etrafımdaki insanlara deyince Allah azza ve celle yalan söylüyorsun ey kul melekler hep hep bir ağızdan yalan söylüyor ya Rabbi Allah azza ve celle devamla diyecek ki ey kul sen yalan söyledin senin nimetlendirdiğimiz Kur'an öğretmenliğiyle ile ne kadar da güzel Kur'an okuyor ne kadar da güzel vazu nasihat ediyor ne kadar da etkili konuşuyor desinler diye yaptın onun için sen dünyada karşılığını aldın çünkü insanlar sana dünyada ne kadar da iyi anlatıyor dediler bile burada bir şey yok sana Allah infak edeni çağıracak senin malın mülkün yokken ey kul ben seni nimetlendirdiğim mal mülk sahibi oldun amennâ ve saddaknâ ya Rabbi hiçbir varlığın variyetim yokken sen beni nimetlendirdin mal ve mülk sahibi oldun peki ey mal sahibi mülk sahibi kul sen bu elindeki malla mülkle variyetle senin nimetlendirdiğin bu şeylerle ne yaptın ya Rabbi Akrabayı, talukatıma, etrafımdaki muhtaçlara, ihtiyat sahibi kimselere senin uğrunda infak yapsın deyince Allah yalan söylüyorsun ey kul. Melekler hep birazdan yalan söylüyor ya Rabbi. Çünkü seni nimetlendirdim ben. Sen bu nimetlerle etrafındaki insanlar şöyle desinler diye infak ettin. Ne kadar da cömert ya. Hiç ayırdım etmeden, gözetmeden infak ediyor. Maşallah desinler diye infak ettin. Ve sen dünyada bunun karşılığını aldın. Çünkü insanlar sana cömert dediler. Burada sana bir şey yok. Şehit olanı çağıracak. Diyecek ki ey şehit sen ne yaptın? Ne yaptın da böyle öldün? Ya Rabbi sen bana imkan verdin, azim verdin. Fırsat verdin senin dininin üstün olması için çarpıştın Ve bu çarpışma sırasında da öldüm ya Rabbi Uğrunda şehit oldun deyince Allah azza ve Celle yalan söylüyorsun ey kul Melekler de hem bir ağızdan yalan söylüyor ya Rabbi Sen ne kadar kahraman desinler Maşallah tozu dumana katmış Nasıl da cenk ediyor desinler diye çarpıştın Ve sen Dünyada bunun karşılığını aldın çünkü insanlar sana kahraman dedi, sen aldın acilini mükafatını dünyada burada bir şey yok. Sonra Rasulullah aleyhissalatu vesselam, ya Abu Hurayra, ya Abu Hurayra, ya Abu Hurayra dedi ve üç kere söyledi dizini vurdu, dizini dövdü Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Bilesin ki Abu Hurayra. Hani cehennemde ateş tutuşturulacaktır ya. İlk ateş birbirine odunlar böyle tutuşturulup büyük bir ateş olacaktır ya bu Hureyre. O ilk tutuşturulan odunlar bu üç sınıf insan olacaktır. Allah'ım akbar. Vallahi bu kardeşiniz bunu kolay anlatmadı ha. Nedir? Amelimize ihanet etmeyeceğiz. Çünkü Allah azza ve celle kendisine hasredilmeyen amellerin hepsini boşa çıkarmıştır. Allah bizi o halden muhafaza etsin. Subhanallah. Dolayısıyla ben bu ayeti kerime de ilk bunu anladım. Amelimize ihanet etmeyeceğiz. Çünkü amele ihanet neydi? Kullu ameli Allah'a hasretmemekti. İki niyetli olmaktı. Hadiste geçtiği üzere ki onun akıbeti nedir? Hüsran. Elde var? Sıfır. Amelimize ihanet etmeyeceğiz. Subhanallah. Bir gün çünkü ihanet eden karşılığını alıyor mu dostlar? Alıyor. İhanet eden Hainlik edenin hainliği yanına kar kalmaz. Bu dünyada olmasa da Allah Azza ve celle aynı ayetinde söylediği gibi amellerini yakıp ne bileyim kül edip karşısına sunacaktır subhanallah. Dolayısıyla çok ciddi bir mesele. Üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir mesele. Amellerimizi Allah'a hasredeceğiz. Çünkü ihanet eden ihanetin karşılığını alacaktır. Kolay söylüyorum ama vallahi ağır. İki niyetli olduğunuzu varsayın. Ve tam 30 sene kürek çektiğinizi varsayın. Uzuru ilahi de ise Allah diyecek ki ey kul sen ödülünü almışsın dünyada. Ne bekliyorsun benden? İhanet edenin ihaneti yanına kar kalmaz. Köylü bir amca varmış. İşi sütten tereyağı yapıp şehire götürüp satmakmış. Bunu da fırıncıya götürür. Tereyağları ona teslim eder. Ücretini alır mukabilinde. Ve ekmeğini de alır tekrar köyüne revan olurmuş. Yıllarca böyle. Köylü tereyağı yapar. Onun yerine de fırıncı orada satarmış. Gel zaman, git zaman. Köylü yine bir gün tereyağı teslim etmeye gelmiş. Fırıncı demiş ki, bu etrafta benden yağ alanlar senden şikayetçi, seni mahkemeye verecekler. Ben de vereceğim. Ya niye? Beni niye mahkemeye veriyorsun? Sen ihanet ettin. Sen tereyağına yaptığın işe ihanet ettin. Bunun bedelini mahkemede ödeyeceksin. Ya niye? Bak biz yıllardır amca, Sakalına saçına hürmeten. Dedin ki bu bir kilo tereyağı biz hiç tartmadık. Ama son günlerde birkaç müşteri bunu tarttıysa meğer gramajında eksiklik varmış ve sen yıllardır bize ihanet ediyor musun? Dolayısıyla sen mahkemeliksin. Şöyle yapıyormuş tereyağı getiren amca. Bir kilo tereyağı teslim ediyor. Yani tereyağlar bir kilo üzerinden böyle yumak halinde ve ekmek alıyormuş karşılığında. Ee, ne bileyim e, para alıyormuş ve fırıncının da yaptığı ekmekleri de aynı zamanda bir kiloymuş. Burayı not edin. Tamam mı? Fırıncıda ekmek yapıyormuş ki onun gramajı da bir kilo. Tanesi bir kilo geliyor. Gel zaman git zaman böyle mahkemelik olmuşlar. Yargıcın karşısına çıkmışlar. Yargıç demiş ki Allah'tan korkamcaya ya. Sakalından, saçından, başından utan ya. Şöyle baksan demişler ki bu adam zerre harama tevessül etmez. Günlerce, aylarca demiş ahali kandırmışsın ya. Ha? Günlerce, aylarca buradaki insanlara ihanet etmişsin. Yaptığın işe ihanet etmişsin. Hainlik yapmışsın ya. İyi gibi gözüküyorsun, kötü iş yapıyorsun. Nasıl bir iş demiş ya. Allah'tan kork demiş. Baksana. Tereyağların hiçbirisinin gramajı bir kilo gelmiyor. Hep düşük. Demiş Allah'tan hiç mi korkmadın? Demiş ki Yargıç Bey. Bir maruzatım var. Eğer demiş ki tereyağı getiren ben tereyağıma ihanet etmekle suçlanıyorsam bilesiniz ki fırıncının ekmeği de haindir. Diyor, Nasıl olur iş? Diyor ki benim aylar günler öncesinde terazimin kefesine koyduğum bir kilo ölçeğimi kaybetmiştim. Ve yıllardır da fırıncıyı tanırım. Bana derdi ki bu ekmeklerin tanesi Bir kilo. Ben de bu Müslüma it, Müslüman'a itimat ettim. Terazimin kefesine yağlarımı tartarken bir kilo teminatı verdiği ekmeği koyar, tereyağlarımın ölçüsünü ona göre belirlerdim. Yargıç Bey, benim tereyağımda ihanet varsa fırıncının ekmeğinde de var. Yargıç toplatmış ekmeklerin hepsini fırından bir tarttılarsa hepsinin gramajı düşük. İhanet edenin ihaneti yanına kalmamış. Dünyada bile çekmiş cezasını. Dolayısıyla ben de diyorum ki amellere ihanet eden dünyada da karşılığını bulur. Ahirette kesin bulur. Allah bizi o halde muhafaza eylesin. Vallahi bu iki niyetli meselesini ifade ederken birden aklıma yine bugünkü yöneticiler geldi. Ama fazla girmeyeceğim müsaadenizle. Vallahi bugün iki niyetli yöneticilerimiz var mı? Var. Bize iyi gibi gözüküp de ümmete sırtını dönen yöneticiler var mı? Var. Bir tane uçak düşürmekle şirin gözükmeye çalışıp ümmetin kanlarını, canlarını, namuslarını masada üç beş kuruşa satan yöneticiler var mı? Vallahi var. Var. Ama benim rasulüm haber verdi. İki niyetli olanların amelleri hüsran. Elde var, sıfır. Allah bu ümmete yüzünü, sırtını ve her şeyini dönen yöneticilerden Allah Azze ve Celle eshabını sorsun. Müslümanların kanlarını, canlarını üç beş menfaat karşılığında satan, İki niyetli olan Müslümanlara Gülen ama ardından Kafirlere daha çok gülen Yöneticilerden Allah hesap soracak Allah onları bildiği gibi yapsın Ama onların amellerinde ihanet var Her şey iyi gibi gözükse de Her şeyin hesabını soracak o gün Mutlaka gelecek mi? Gelecek Dolayısıyla kardeşler Amellere ihanet etmek yok Amellerimize ihanet etmeyeceğiz. Dolayısıyla bunun reçetesi ne idi? Yaptığımız işleri Allah'a hasredeceğiz. Burada ne isek yalnız kaldığımızda da o olacağız. Yargıcın önündeki fırıncı neyse kimse yokken gramajda da aynı fırıncı olmalıdır. Doğru mu? İşte anlatmaya çalıştığım mesele bu. İhsan ve ihlas olacak. Birileri varmış, yokmuş. Onları gönüllemekmiş. Yok onlar üzülecekmiş. Kulluk onları ölçü alarak yapılmaz. Allah azza ve celleya hasredilir bütün ameller. Aksi takdirde amellerimizin haini oluruz ve sonuç hüsran. Osman radıyallahu an onu misafir edeceğim size. Uzun zamandır misafir etmiyordum sanırım. Osman radıyallahu anhı Allah'ı bize ihlaslı olmayı öğretecek. Amelleri Allah'a hasretmeyi öğretecek. Amellerde hain olmamayı öğretecek. Misafir olup bunu anlatacak bize Osman bin Affen radıyallahu an. Muhteşem bir örnek. Allah bana anlatma kolaylığı versin. Ravisi kim? Aişe radıyallahu anha tahrijen kim muslim alama muslim Rahimahullah. Diyor bir gün biz Resulullah aleyhissalatu vesselamla medinenin sıcak günlerinde diyor evde oturuyorduk ve Resulullah'ın üzerinde diyor rahat elbiseleri var idi ve Resulullah biraz da diyor rahat oturuyordu birden diyor kapı çaldı Seslenen ise diyor babam Ebu Bekir radıyallahu anh. Babamdı diyor Ebu Bekir. Müsaade istedi Resulullah aleyhissalatü vesselam. Al Ayşe al gelsin Ebu Bakir dedi. Ben de diyor Ebu Bekir radıyallahu anh için ben de diyor babamı içeri aldım. Resulullah aleyhissalatü vesselam yanına oturdu. Ama ilginçti diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam ne üzerini diyor elbisesini düzeltti. Ne de diyor oturumuna çeki düzen verdi. Sonra diyor aradan belli bir müddet geçti. Ömer radıyallahu anmış Mer diyor. Kapı çaldı. Sorduk kim o diye. E, Ömer benim dedi diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam al Ömer'i de al içeri dedi diyor. Ama diyor ne diyor elbisesini düzeltti. Ne de diyor oturumunu düzeltti. Aradan diyor belli bir müddet geçti. Yine kapı çaldı. Sorduk kimdir o diye. Osman dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam alma Osman'ı. Beklesin biraz. Resulullah aleyhissalatü vesselam üstüne başına çeki düzen verdi sonra oturumuna geldi biraz şöyle kendisini düzeltikten sonra al Ayşe Osman'ı şimdi al içeri dedi ve biz Osman radıyallahu anh için Osman'ı içeri aldık onlar konuştular görüşmelerini yaptılar ve meclisi terk ettiklerin de benim ilgimi çektiği için sordum ey Allah'ın Resulü Ebu Bekir geldi babam ne üzerini düzelttin ne de oturumunu düzelttin Sonra Ömer geldi, ne üzerini düzelttin ne de oturumunu düzelttin. Ama Osman içeri girmek istediğinde müsaade etmedin. Evvela üstünü başını düzelttin, oturumuna çeki düzen verdin, sonra aldın Osman İbni Affanı içeri. Sebebi hikmeti nedir ya Resulullah deyince, Osman Osman, bilesin ki Ayşe Osman hayat imsalidir. Melekler bile ondan haya ederken ben mi ondan haya etmeyeceğim? onun için üzerimi başımı düzelttim onu ondan sonra buyur ettim içeri deyince bu haber Medine'de hemen yayılır Osman meleklerin kendisine haya ettiği adam sahabeler tek tek üşüşür Osman'ın yanına der ki Osman Osman sen Allah aşkına söyle bize ne yaptın ki Resulullah oturup bunu düzeltti sen ne yaptın ki melekler senden için haya eder oldu. Sen ne iş yaptın Allah aşkına bize söyle. Osman radıyallahu anh diyor ki vallahi ben sizden ziyadeli olarak hiçbir şey yapmadım. Yo yaptın yaptın sen bir şey yaptın. Sen bir şey yapmış olmalısın ki Resulullah senden için Osman hayat imsalidir. Melekler bile haya ediyor ki ben niçin haya etmeyeyim dedi senden için. Ne yaptın? Benim bildiğim ben bir şey yapmadım. Gece Osman'la beraberler. Gündüz Osman'la beraberler. Müslim takriz ediyor bunu. Acaba gece hangi ibadeti yaptı? Gündüz hangi ibadetle meşgul? Gece acaba bir fakir mi doyuruyor? Gündüz ne yapıyor? Yine ısrarla bir gün sordular Osman'a. Dediler ki Osman. Seni böyle yapan şey nedir deyince... Vallahi ben sizden ziyade hiçbir şey yapmadım. Yapmıyorum ama şu olabilir. Diyor ki insanlar arasında başka, Allah'la baş başa kaldığımda başka değilim. Neyse o. Rabbimle baş başa kaldığımda başka bir Osman, insanlar içerisindeyken başka bir Osman, bugüne kadar olmadım. Allah Azze ve Celle'ye hasretim kulluğumu. Belki onun içindir meleklerin benden hayal ettiği. Subhanallah. İşte amellerin, hani ne dedik, ihanete uğramaması böyle bir şey olsa gerek. Rabbim bizi muvaffak kılsın. Rabbim bizim ayaklarımızı din üzere sabit kılsın. Size ben bir saha veda ağırlayayım ama çok kısa. Vallahi bu bizim, bizim günümüzün sıkıntısı olması hasebiyle üzerinde biraz fazla durdum. Müsaade ederseniz tabii ki. Çünkü amellerimizi başa kalkmak da geçen haftanın mevzusuydu. Bugün ise gösteriş, riya, Allah korusun. Bu amele ihanet etmektir. Vallahi katında hiçbir şey ifade eder. Elde var, sıfır. Sen dünyada aldın, alacağını ey Abdullah derse biz kıyamette ne yapacağız? Allah aşkına soruyorum. Herkes bu sorunun cevabını kendi nefsinde bir versin. Allah derse ki Ahmet, Mehmet, ha? Ey kulum filan, sen alacağını dünyada almışsın benden. Bu dünyada ne istiyorsun dediğinde ne diyeceğiz? Sen ameline ihanet etmişsin Abdullah. Alacağını dünyada almışsın. Bu tarafa hiçbir şey komasın ki. Koma mısın ki dese ne diyeceğiz? Onun için bunun reçetesini söylüyorum. Azık olsun oldu mu? Amellerimizi Allah'a hasredeceğiz. Rabbim muvaffak kılsın. Abu Yusuf tahrije etmiş bunu Kitabul Harac'ında. Subhanallah. Diyor Kadisiye'de diyor. Cenk bitmişti. Ve yaralılar vardı diyor. Sahabelerden aldığı rivayeti anlatıyor. Sahabelerden kim isminde söyleyeyim? Misar Saat İbn İbrahim. Odur bunu, bunu rivayet eden. Diyor ki kadisiye de dolaşıyorduk. Birden diyor subhanallah kolu, bacağı ve bütün uzuvları kesilmiş bir tane diyor kardeşimizi gördük yerde. Ama diyor biz öldü zannederken diyor ağzıyla bir şeyler mırıldanıyordu. Bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Biz baktık onun diyor kolu, bacağı, uzvu hiçbir şey yok. Sadece bedeniyle yatmış serilmiş yere ve ağzından bir şeyler söylemeye çalışıyor diyor ki biz biz eğildik ona kulak vermeye çalıştık acaba ne diyor acaba bir şeyler mi söylemeye çalışıyor acaba bizden mi bir şeyler istemeye çalışıyor diye eğildik onun söylediklerine kulak verdik ki o sahabenin diyor ağzından biz şunları duyduk estağfirullah ve <gülüyor> men ك مع الذين أنعم الله أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Diyor ki o bu ayeti okuyordu. Diyordu ki işte onlar var ya Allah'a ve Resulüne itaat edenler, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden olup Allah'ın kendilerini nimetlendirdiği ile beraber olacaklardır. Onlar ne iyi arkadaşlardır. Bu ayeti terennüm edip duruyordu o sahabe. Biz de merak buyurduk dedik ki ona ey kardeş sen Allah uğrunda cihat etmişsin kulunu bacağını vermişsin Vuzu, uzuvların parça parça olmuş sen kimsin adın nedir cismin nedir şanın nedir diye sorduklarında ne ehemmiyeti var ensardan bir kardeş adını bile söylememiş ya ensardan ne ehemmiyeti var ki ameline ihanet etmemiş yani Allah'a hasretmiş. İhsan ve ihlas böyle bir şey. Allah azza ve celle bizim amellerimize ihanet edenlerden oldurmasın bizi. Kıymetli kardeşler. Bu ayetin ikinci azı için ne demiştim hatırlıyor musunuz? Dünyaya yatırıma değmez. Daha önce bu kardeşiniz bu mikrofonlar aracılığıyla Tefsirul Furkan aracılığıyla dünya hayatıyla ve ahiret hayatıyla alakalı olarak çok şeyler anlattı onun için üzerinde çok durmayacağım inşallah kısaca tekrar bir hatırlatmak adına dünya hayatının aslında bir şey ifade etmediğini, yatırımın ahiret merkezinde olması gerektiğini anlatacağım niye 266. ayet-i kerimeden bu çıkarımı da yapmak mümkün nedir o sen dünya için biriktir biriktir biriktir biriktir kıyamet gününde ise et illa men etallaha bi kalbin selim orada geçerli akçe bu İman ve salih amel. Hani diyor ya, benim elimi diyor tabudun dışında taşıyın da, görenler öbür tarafa bir şey götürmediğimi görsün, nasihat alsın. Espri burada. Dolayısıyla dünya hayatı gelip geçici yatırım yapmaya değmez. Azık olsun oldu mu inşallah. Bu gecenin en güçlü azıklarından bir tanesi. Ahiret merkezine bakmak. Dünya hayatına yatırım yapmaya değmez Ali radıyallahu diyor ki muhteşem bir öğreti paylaşacağım sizinle diyor ki dünyanın ve ahiretin ikisinin de çalışanları vardır diyor <gülüyor> muhteşem bir betimleme Ali radıyallahu anh. hakikaten müthiş bir tespit diyor ki iki taraf içinde çalışan var bak görürsün diyor hakikaten şimdi şöyle 3-5 saniye hemen etrafınıza bakın akrabayı talukatlarınıza bakın eşinize dostunuza bakın dünyalık için çalışan da var ahiret için her şeysini feda edenler de var doğru mu? Allah'u akbar Allah bizi ahiretliklerden eylesin bu ikisi var diyor bunu dedikten sonra diyor ki dünyalık var ahiretlik var siz diyor ahiretlik olun ha çünkü diyor Ali radıyallahu çünkü burada diyor burada amel var Hesap yok. Öbür tarafta ise diyor amel yok. Hesap var. Onun için diyor sakın ola ha bu dünyalıklardan olmayın. Olmayasınız ahiretliklerden olursunuz. Aslında öğreti olarak bize yeter ve artar bile. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Müsaade ederseniz bu kardeşiniz size bir soru sorsun. İstirham ediyorum. Mümkünse cevabını da hemen sizden alayım oldu mu? Sonraya bırakmayalım yani. Sözü yapayım sizi. Diyeyim ki şöyle çevrenize bakın. Şu yaşadığımız toplumu bir analiz edelim. Hep birlikte. Rica ediyorum. Bir soru soracağım. Öyle mi? Değil mi? Cevabını sizden istiyorum. Oldu mu inşallah? Şimdi biz dünyalık dünya zinetleri ve dünya nimetleri. Ben buna diyorum ki dünya nimetleriyle alakalı bir kampanya. Düşünün. Herhangi bir şirketin düzenlemiş olduğu indirim kampanyasında sıranın sabah namazından sonra neredeyse 300-500 metre oluştuğunu gördüm ben. Biliyorum. Var yani. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Bir soru soracağım bu vakanın üzerinde bir soru soracağım. Biz dünya nimetleriyle alakalı bir kampanyayı kaçırdığımız zaman üzüldüğümüz kadar Allah azza ve Celle'nin rızasıyla alakalı bir ihmal yaptığımız zaman üzülüyor muyuz üzülmüyor muyuz? He? Üzülmüyoruz. Biz Allah subhanahu ve taala'nın emir ve yasaklarını ihlal ettiğimiz vakit kederlendiğimiz he? bunu vallahi ve billahi bakın samimiyetle söylüyorum Toplumun nabzını size yansıtmaya çalışıyorum. Bir kampanyayı kaçırdığımız vakit, Allah Azza ve Celle'nin emir ve yasaklarını ihmal ve ihlal ettiğimiz vakit, onun kadar üzülmüyoruz. Onun kadar kederlenmiyoruz. Kaçırdığımız dünya nimetine, bu kampanya tüh, vah bir daha gelir mi acaba derken, ihmal ettiğimiz Allah Azza ve Celle'nin, Emir ve yasaklarıyla alakalı böyle diyor muyuz? Vallahi demiyoruz. Dünya nimetine üzüldüğümüz kadar kaçan ahiret nimetine üzülüyor muyuz? Dostlar? Vallahi hayır. Üzülmüyoruz. Avukatın bir tanesi araba almış yeni. Sıfır araba çekmiş sıfır hem de en pahalısından arabayı da alır almaz hemen yola çıkmış hukuk bürosuna gidecek araba sıfır modeli de sıfır son model bir araba tam hukuk bürosunun önüne arabayı park etmiş inecek ya kapıyı açmasıyla beraber arkadan gelen araba arabanın kapısını götürmüş gitmiş kapı yok bir çıkmış sıfır almış arabaya daha binememiş ya e, aldığı yerden hukuk bürosuna ancak gelmiş ki arabanın kapısı. Araba. Tabi vuran araba da durmamış kaçmış gitmiş hemen polisi aramış memur gelmiş demiş ki memur bey bu nasıl bir iş demiş ben arabayı sıfır aldım. Ben demiş ona bu kadar para verdim daha tadını bile alamadım dünya nimetinin zevki sefasını bile söylemedim demiş ki bak ben avukatım. Ben demiş bu adamı yakalarım. Bunun hesabını tek tek sorarım. Ben bu arabayı sıfır aldım. Ben arabanın kapısını açmaya kıyamazken adam kapımı götürdü gitti demiş. Demiş ki bunun hesabını ben tek tek soracağım. Bak demiş ben avukatım. Memur bu arada ikide bir lafa girmeye çalışıyormuş. Araya girmeye çalışıyor. Sözünü bölmeye çalışıyor ama şey kızmış. Avukat kızmış demiş ki bunun hesabını senden soracağım. Bunu... Hesabını senden soracağım ondan da soracağım. Benim arabamın kapısını götürdü gitti. Memur ilk fırsatta ve her fırsatta ara, araya girmeye çalışırken en sonunda memur demiş ki ya beyefendi demiş lütfen bir müsaade et, bir şey söyleyeceğim. Buyur demiş. Demiş ki sanırım kapıdan ilerken kapıyı aralarken demiş ki bu arada kolunuz kapıya sıkışmış olmalı ki kolunuzu da götürmüş adam deyince mahvoldum ben demiş yeni aldım saatim de gitti. <gülüyor> Kolun kopmuş ya mübarek. Saat'ın derdinde hala. Biz böyle miyiz? Vallahi bugün böyleyiz. Ahiret yurdu ve dünya nimetlerine üzüldüğümüz kadar ahiret yurduna üzülmüyoruz. Bu bir hakikat mi? Evet kıymetli kardeşim. Vallahi hakikat. Yani bugün içtenlikle soruyorum. Kaçırmış oldu. Tüh eyvah ya. Vallahi gitti ya dediğimiz bir nimete kederlendiğimiz kadar Üzüldüğümüz kadar, gamlandığımız kadar, kaçırdığımız bir vakit namaz için aynı tasayı, aynı endişeyi taşıyor muyuz? Vallahi taşımıyorsak bir problem var demektir. Eğer ki dünya nimetleri bunların üzerinden kederlendiğimiz kadar, telaşlandığımız kadar, ne bileyim buna dert yandığımız kadar, kaçırdığımız bir rekat namaza, bir rekat diyorum, gamlanmıyorsak, dertlenmiyorsak bir problem var demektir. Nasıl olacak da biz Allah'ın yüzüne bakacağız ya? Ha? Halbuki ahiret olmalıdır. Endişelenmemiz gereken yer orası olmalıdır. Vallahi sahabeler gibi aynı. Ben size bir tane sahabe misafir edeceğim inşallah. Hatta iki tane misafir edeceğim. Amr İbni Rebi'a radıyallahu an. Bunun yanına bir bedevi. Ziyarete geliyor. Diyor ki ben sana misafir olacağım birkaç gün. Yol. Ağırlıyor onu sahabeyi. Özür diliyorum Bedevi'yi. Sonra Bedevi oradan Amr i̇bn Rebi'a'nın yanından çıkıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına gidiyor. Rica ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan. Ondan bir arazi alıyor. işletmek üzere. Resulullah da ona veriyor. İyi yerden veriyor hem de. Hemen Amr i̇bn Rebi'a Rabia radıyallahu yanına geliyor Bedevi. Diyor ki Allah razı olsun senden bana ziyadesiyle baktın, beni memnun ettin, beni yüzüstü komadın. Ben de bugün Resulullah'tan işletmek üzere bir arazi istemiştim, o da verdi. Verimli yerden verdi. İstersen bunun yarısını sana vereyim deyince Amr İbni Rabia diyor biliyor musunuz? Nasihat olsun mu inşallah? Olsun. Diyor ki, bak diyor senin vereceğin araziye diyor, benim ihtiyacım yok. Niye diye soracak olursan, az önce bizi dünyadan soğutan, ve ürküten bir sure indirdi Allah bize. Korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Ürküyorum. Soğuttu beni dünyadan bu sure deyince. Bedevi duymak ister. Amr İbni Revya'da okur. Der ki اِقْطَوَ بَلِلْنَاسِ حَسَابُهُمْ وَهُمْ fi غَفْلَةٍ مُعْرِدُونَ İnsanların hesap verme vakti yaklaştı. Ama onlar hala koyu bir gaflet içindedirler. Ve haktan yüz çevirmektedirler. Diyor ki ben bu ayeti, bu sureyi duyduktan sonra diyor senden dünyalık hiçbir şey istemiyorum. Subhanallah. Ahiret merkezli bakmak, dünyaya yatırım yapmamak böyle bir şey olsa gerek. Ve son misafir edeceğim sahabe kim biliyor musunuz? Sanırım bunu çok nadir misafir ettim ben tefsir-i Bugün de e, demek ki böyle bir gün için muhafaza etmişim. Ahmed ibn Hanbel'in musnedinden tahriç edildi bir rivayettir. Ravi ise kim? Enes radıyallahu anh. Abdurrahman ibn Auf. Çok nadir anlattım değil mi size ben Abdurrahman'ı? Abdurrahman, Abdurrahman ibn Auf radıyallahu an hakkındadır bu rivayet. Enes radıyallahu an bir mecliste böyle bir yerde dururken Medine'yi hani özür dileyerek söylüyorum, hayvanların boynuna asılan çanlar vardır ya, ses çıkar, o ses Medine'yi kaplar. Çan sesi mi diyelim artık? Hayvanların boğazında çıkarılan o ses var ya, o. O ses Medine'ye hakimdir. Ayşe radıyallahu an, o gürültüyü, engameyi duyunca, der ki ya bu, bu ses nedir Enes? Bu ses nereden geliyor deyince, bu ses olsa olsa, Abdurrahman İbni Auf'un 700 kadar civarında olan kervanının sesidir ey Ayşe der. Öyle deyince Ayşe radıyallahu anh der ki Abdurrahman İbni Auf mu? Halbuki ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şunu duydum. Abdurrahman, Abdurrahman. Abdurrahman cennete girecektir ama sürünerek girecektir. Bunu Enes duyar. Ve bir vesileyle bu söz Abdurrahman İbni Avf'ın kulağına gider. Hadiste ne ile ilintilendiği yazmıyor. Ama Ayşe radıyallahu anh'ın böyle bir ifadesinin üzerine ve kervan sahibi olması üzerine Abdurrahman İbni Avf'a da haber ulaştı ya Abdurrahman İbni Avf'ın tutumuna bakın istirham ediyorum. Allah rızası için. Resulullah aleyhissalatu vesselam ondan için Abdurrahman, Abdurrahman cennete girecektir ama sürünerek emekleyerek girecektir Abdurrahman bu sözü duyunca Abdurrahman ibn Avf herkes şahit olsun Allah Abdurrahman'a yardım ederse inşallah Abdurrahman cennete sürünerek girmeyecek yürüyerek koşarak girecek biiznillah şahit olun ki Abdurrahman engel olmasını tahmin ettiğim bu 700 kervanımı devemi Allah yolunda infak ediyorum Abdurrahman sürünerek girmeyecek cennete. Koşarak girecek, koşarak. Medine'nin o havasını değiştirecek, güçlülükteki, kalabalıktaki o kervanını Allah yoluna infak etmiştir Abdurrahman İbn Avf. Ahiretlik böyle bir şey olsayerek Allah bize ahiretlik ameller yapmayı nasip etsin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Allah taksiratımıza affe ve ilesin. eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhane Rabbike Rabbil İzzet'e amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun alaykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.